Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, dünya mülteciler günü ve haftası da devam ediyor yanılmıyorsam. Evet. E, onunla ilgili sen de derinemekisine bir yazı yazmışsın. Biraz biz de konuşma fırsatı bulmuştuk azıcık göç ve mülteci konusunun ne büyük bir problem olduğunu hepimiz hayat açısından ama istersen bununla devam edelim ee, devam edelim bence de zaten bizim bu programın benim açımdan e, çok e, iyi yanlarından biri de yazdığım e, yazıları denk gelen bir günde yapılıyor olması o yazılarda yazmadıklarımı burada daha fazla söyleme imkanı bulmam tabi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 Ee, sürgün üzerine düşünceler denemesinde e, makalesinde e, okumuştum sürgün hakkında düşünmek daha bir biçimde davetkar hatta kışkırtıcı bir şeydir evet. ama sürgünü yaşamak korkunçtur Şimdi bunu böyle söylemesinin nedeni, tabii açıklıyor dünya edebiyatında sürgünle ilgili çok fazla e, eser var Yani romanlara konu olmuştur denemelere şiirlere konu olmuştur Hatta sürgünlüğün e, yaratıcılıkla e, eşdeğer bir e, şey olduğu da e, hep söylenir. Pek çok kişi tarafından ortadan söylenmiştir. Dünya edebiyatının çok büyük isimlerinin önemli e, sayılacak bir kısmının sürgün olduğunu e, anlatıyor zaten Edward Sahip burada. E, yine mesela şimdi elimde bu programa başlamadan göz atmak için aldığım bir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 Bir insanla doğup büyüdüğü yer arasında, benlik ile benliğin gerçek yuvası arasında zorla açılmış olan onurmaz gediktir. Bu kadar açık bir şekilde söyler ve gerçek sürgün bir nihai kayıp durumudur diyor. Ee, bu, bu kayıp da öyle giderilebilecek bir şey değildir diyor.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 tutulabilir. Bu da mülteciliktir aslında. Ben biraz da e, bu boyutlarına dikkat çekmek istedim. E, bu Dünya Mülteciler Günü üzerinden. Ya, çok konuştum. Ya, ya, şey de mesela Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlar da e, gerçekten korkunuş, mi? 44, korkunuş, milyon. 44 milyona ulaşmış. Ayrıca da e, bir, son bir açıklama okudum. Şimdi maalesef bulamadım ama bunun yakın gelecekte çözüleceğine dair herhangi bir ibarede olmadığını söylüyordu İsveçli gö, gö, mü, bu mültecilerden sorumlu kuruluşun başında evet. evet. e, bu aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana da hep söylenen bir şey Bak bu mültecilik dediğimiz statünün kurumun uluslararası hukuk girişi bir teknik terim olarak Uluslararası Hukuk'a girişi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonradır İkinci Dünya Savaşı e, Savaşı'nın e, devam ettiği sıralarda ve hemen sonrasında dünya belki de dahil en büyük göç hareketini yaşamıştır. Bu zorunlu e, göç ve mültecilik. Daha sonra zaten bir düzenleme yapmak duyulmuştur, bir sözleşme hazırlanmıştır falan. O zamanlarda milyonlarla ifade ediliyordu.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 yaygın iç çatışma durumu gelir. Sonra tabi mesela e, bir baskıcı rejimden e, kaçanlar vardır. Evet, Şimdi sonra... Suriye'de yaşadığımız durum ikisini de barındırıyor gibi. Yani bir yanda bir iç çatışma havası var ama öbür yandan bu iç çatışmada devlet otoritesini temsil eden tarafın başvurduğu korkulu durum yöntemleri var. Yani kıyım yöntemleri var. Ya yani doğrudan doğruya zulme maruz kalmak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 Ne zaman kalktı ki ismi ya daha düşünelim 10 yıl 12 yıl ne? yani daha şun şurası dün gibi bir zaman evet ve büyük adam küçük aşk mıydı ee, küçük adam büyük aşk mıydı hatırlıyorum filmde etiyordu. evet ee, orada hani e, e, hizmetçi kadın vardı ee, onun gibi kendi isminin başka olduğunu bilen ama bunu e, saklamak zorunda kalan